يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطغاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كسرا ونساء فاتقوا الله الذي تسألنا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم وان انتع الله ورسوله فقد فاز فزنا عظيما اما بعد فاستقر حديث كتاب وا وخيرا الله عليه وسلم وشرح الامور مختتنها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Değerli kardeşlerim 47. konu ve 101. dersteyiz. Geçen hafta geçen sohbetimizde ifk hadisesini yani Aleyhissalatu vesselam'ın eşi Sıddıka radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anha bint Ebu Bekir Es Sıddık Yani Sıddık, çok doğru sözlünün kızı Sıddık'a Radıyallahu Anh'a hakkında münafıkların başı İbn-i Selul'un attığı iftira ve bu iftiranın neticesinde gelişen olayları anlatmıştım. Hatta bu iftiraya Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabından üç kişi de karışıyor ve onlar da dedikodu yapıyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nin suresindeki yaklaşık iki sayfa kadar ayet-i indiriyor. bu Ayşe radiyallahu anhanın tertemiz olduğunu aleyhissalatu vesselamın ehlinin, evinin tertemiz olduğunu beyan ediyordu. Neticede bu iftiraya karışanları eee bunların yaptığı işin günah olduğunu ve bu iftirayı ilk defa atan ortaya atan İbn-i Selim münafıkların başının da kendisi için çok büyük bir azap olduğunu haber veriyordu. Daha başka hükümler de geldi bununla birlikte. Konumuz oydu. Hatırlayacağınız üzere. Ondan önce biz Mustafa oğulları e, savaşı <gülüyor> Sonra e, yine bu İbn-i Selun'un bu gazbeden, bu savaştan dönerken yaptığı e, bir nifak, Müslümanlar arasına soktuğu bir nifaktan bahsedilmişti. Oğlu Abdullah ise, onun adı da Abdullah. Bu münafıkların başının adı Abdullah İbn-i Ebi Selun. Oğlu da Abdullah. İbni Abdullah i̇bn Abdullah, İbn-i Ebi Selun. O da babasına karşı bir tavır takılmıştı. Yani ve vesselamın ve ashabın yanında olarak ve gerçek imanı ve bağlılığı aleyhisselatü vesselama göstererek. Şimdi o bahsettiğimiz derslerden şey konulardan daha doğrusu çıkartacağımız birinci ders diyor müellik. Birinci dez, el-vela vel-bera. Yani Müslümanların yanında, Müslümanlara göre iman menhecinin metodunun merkezi olan, ekseni olan el-vela vel-bera. Kavramlarının anlaşılması. El-vela, dostluk. Vel-bera ise düşmanlık demek. Yani, yani, <gülüyor> İslam'da böyle bir kavram var ve çok önemli, çok iyi anlaşılması gerekiyor bunu Birinci elde edilecek ders bu diyor. Vela yani dostluk kime? Allah'a, Resulüne ve müminlere yapılır. Bera ise müşriklere, şirke ve münafıklara karşı bera. Bera demek beri olmak, uzak olmak demek. Vela yakınlık, dost, beraberlik, yakın olmak. Bu örneği yani müminlere karşı velayı, babası dahi olsa, münafık ve kafirlere karşı da, berayı en iyi şekilde, kaydeden, en üst noktada gösteren, Abdullah İbdullaha, Allah için buğz etmenin, Allah için muhabbet etmenin, sevmenin, manası hususunda, anlamı hususunda o zaman en üst dereceden bir amelde, tercihte ve bir harekette bulunmuştu. Yani bunu tarih kaydediyor. Ne yapıyordu? Müslüman toplumu o anki Müslüman toplumu münafıkların başı olan babasından Ve onun nifak hastalıklarından kurtarmak istedi. Babasını öldürerek mi Hani diyor ya anlatmıştım geçen hafta. Ey Allah'ın Resulü birisi öldürecekse ben yapayım diyor. Babamı ben öldüreyim diyor. Çünkü diyor birisi benden başka biri kimse öldürürse diyor. Hani niye öldürülmesi isteniyor? Aleyhissalatü vesselama Ömer radiyallahu anh geliyor. Hani diyor ya İzin ver şunun boynunu vuralım diyor. Yaptığı işlerden dolayı Müslümanlar birbirine muha düşürüyor. Muhacirle Ensar'ı birbirine düşürüyor. O da hayır diyor. İzin vermiyor. Abdullah geliyor. Duydum ki diyor ey Allah'ın Resulü birisini babama öldürmesi için görevlendirecek misin? Böyle bir şey düşünüyor musun? Nanasında onunla konuşuyor. Bırak ben öldüreyim onu diyor. Yani bu hastalıktan, bu beladan toplumu ben kurtarayım diyor. Allahu akbar. Evet. Bunu için yapıyor? İşte bu kavramlardan dolayı. Bu kavramları hakiki olarak anladığı için Allah'a, Resulüne ve müminlere dostluk ama nifak, şirk ve kü küfre karşı olan beraatından, düşmanlığından bunu iyice idrak ettiği için evet amma Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona engel oluyor. Hayır diyor. Engel olmasının sebebi ise İslam'ın saygınlığının korunması ve Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin bir emniyet peygamberi olduğu, güvenilirliğinin olması ve İslam yani bir barışçıl yönünün, İslam yönünün olmasından dolayı, İslam peygamber peygamberi olmasından dolayı buna izin vermiyor. Aleyhisselatü vesselam. Ve diyor ki insanların Muhammed adamlarından birini öldürüyor diye konuşulması doğru değil diyor. İnsanlar böyle bir şey konuşmasınlar diyor. Çünkü bu münafık İbn-i Müslümanım diyor. Zahiren. Ama bağtına munafı Dolayısıyla toplumda nasıl biliniyor? Etrafta nasıl biliniyor? Müslümanlardan biri. Aleyhisselatü Vesselam bunu öldürdüğü zaman ne olacak? İnsanlar dedikodu yapacaklar. Muhammed adamlarından birini öldürdü diye. Evet. Böyle olmasını istemiyor. Sonra da bu şekildeki uygulaması neticesinde de çok çok çok büyük maslahatlar faydalar elde ediliyor, büyük hikmetler ortaya çıkıyor. Artık kavmi, yani bu e, İbn-i Selül'ün kavmi, ne zaman bir nifak ortaya çıksa buna, yani bu adama fazla itibar etmiyorlar. Evet. Ama o yine e, aleyhissalatü vesselamın eşleri eşe hakkında Ayşe Validemiz hakkında yapacağını yapıyor. Bu da işte dediğim gibi Mustalık oğulları savaşının hemen dönüşünde gerçekleşiyor. Olayı hatırlıyorsunuz. Ayşe Validemiz radıyallahu anha ihtiyacı için çıkıyor. Sonra ordu hareket ediyor. Ordu yerinde bulamayınca gelirler beni alırlar kaybettiklerini düşünürler diye Bulunduğu mevkide duruyor. Ondan sonra Safvan ibn-i Muattal adında arkadan gelen bir sahabi radiyallahu anhu ve ardah. Çok değerli bir sahabi. Onu alıyor götürüyor. Edebe uygun bir şekilde kendisini muhafaza eder bir şekilde Ayşe validemiz kendisini muhafaza hiçbir şey konuşmadan Medine'ye vardıklarında münafıkların başı konuşmaya başlıyor. Ayşe bir iş çevirdi diye. Haşa ve kellâ. Evet. Olay böyleydi. Şimdi tekrar dönecek olursak bu münafıkların başının oğlu, Abdullah'ın yaptığı vel elbera velbera hususunda yani dostluk ve düşmanlık hususunda Kur'an-ı Kerim o dönemde ayetleri iniyor, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri iniyor. Müslümanların kalplerinde bu vela ve bera kavramları iyice derinleşmesi için tafsinatlı bir şekilde ayetler iniyor. Evet. Bu ayetlerde bakın ne diyor? Tabi bu ayetlerin inişiyle Müslüman cemaat o dönemde bu kavramın ne kadar önemli olduğunu iyice idrak etmeleri için iniyor. Sonraki gelenler, ondan sonraki gelenler bizler ve bizden sonraki gelenler için de geçerlidir. Bu sapasağlam yola uyup o yolda yürümeleri için ayetler iniyor. Bakın şimdi o ayetlerde Allah Azze ne diyor? Mücadele suresinin ayetleri. La tecidu qa men yu'minune billahi vel yemil ahiri ve addune men hadallah ve rasule. Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kimseleri, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kimselere dostluk beslediklerini, onlarla dostluk, arkadaşlık ilişkisi kurduklarını göremezsin. Bulamazsın. Velev ki ane abahum. Velev ki babalar olsa. Ev ebenahum. Ev aşiretehum. Velev ki uğulları ve yakın akrabaları olsa dahi. Ev ebnahum, ev ihbanihum, ev aşiretehum. Babaları, o, oğulları, erkek kardeşleri, kardeşlerinden biri yahut da yakın akrabalar olsa dahi. Ula ke ketebeti kulubihim Allah işte onların, böyle davranan bera el elvela ve bera'ya hareket edenlerin o dönemde kalplerine imanı yazmıştır. Ve ruhun min. Kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir. Ve yudekiluhum cennetin Burada ruhla kastedilen edilen ruh, ruhul gudüs kullanıldığı zaman genelde Cebrail aleyhisselam kast edilir. Ve yudekiluhum cennatin tecrimin tahtihal enharu halidine fîhâ Ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirecektir. Radiyallahu anhum ve radû an Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ula ki hizbullah İşte bunlar Allah'ın hizbi yani Allah'ın grubu taraftarıdır. Ena in hizbullahi humul muflihun. Dikkat edin ki Allah'ın hizbi kurtuluşa erenlerin ta kendileridir Bugünkü Hizbullah denen grubun Hizbullah la hicra yok, hizbu şeytan. Hizbu şeytan. Az önce söylediğim gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min en değerli eşine iftira edenlerin önde gidenler bu Hizbullah denilen grup. Hem vallaha hem billahi öyle. Herkes buna şahit. Evet. E bu vera ve vera hususunda Allah Azze ve Celle bir başka ayet, ayette, Mümtehine suresinde. Ya eyyuhel lezine amenu la tetevellev gamen gadiballahu aleyhim gadye isu. Kad ya'isun as qubur ey iman edenler Allah'ın kızdı gazap etti toplulukları dost edinmeyin onlar ahiretten ümidi kesmişlerdir kafirlerin kabir ashabından ümidi kestikleri gibi Yani kabirde yatan, öldükten sonra kabirdeki kimselerden, kafirlerin ümidi kestiği gibi o kimseler de, sizin dostluk beslediğiniz kimseler de ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Yani öyle bir inançları yok onların. Subhanallah. Bunlara dostluk yapmayın diyor. Buhari ve Müslüm'de gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu elvela ve berayı ifade eden veciz bir ifadeyle Diyor ki, her kimde şu üç haslet varsa imanın tadını almıştır. <gülüyor> Felâzın men kunne fîhî vecede halâvetel iman Her kimde bu üç haslet varsa imanın tadını almıştır. Birincisi, Allah ve Resulü kendisine herkesten daha sevimli olacak. En çok Allah ve Resulü sevecek. Ve bir kimseyi ancak Allah için sevecek. Yani herhangi bir menfaatten dolayı değil. Herhangi bir çıkardan dolayı değil. Dünyalık bir sebeplerden dolayı değil. Allah için. Allah için sevgi nasıl olur? Aynı dini paylaştığın için onu seversin. O yanlış yaptığında düzeltirsin. Doğru şeyler yaptığında sevinirsin. Dua edersin vesaire. Bunu uzatabilirim. İkincisi bu. Yani bir kimseyi sadece Allah için sevmek. Üçüncüsü ise Allahu Teala kendisini küfürden Kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi sanki ateşin içine atılacakmış gibi kerih görmek. Hiç hoşlanmamak. İşte bu üç şeyi bu üç şeyi kendisinde hisseden, yapan kimse iman tadını almıştır diyor. Allah bize iman tadını almayı nasip etsin. Allah'a. <gülüyor> bu da işte Allah için vela'ya Allah için dostluğa bir örnek yani bir şey sevdin mi Allah için seveceksin kızdın mı da Allah için kızacaksın Allah Azze ve Celle istemediği için sevmediği için yani bir Müslüman bir Müslümana karşı kızgınlığı Allah için olması gerekiyor Allah'ın dininden ne kadar uzak masiyetleri ne kadar çok işliyorsa o nispette ona kızar aynı zamanda üzülür aynı zamanda onun iyiliğini ister Hakeza her bir Müslüman Allah için, Allah'ın dini için gayret ettiği sürece onu takdir eder, onu sever. Vesaire. İkincisi, geçtiğimiz konulardan alınacak derslerden ikincisi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Ve gaybi bilmez. Öteden beri birçok konu geçtiğinde bu mevzuyu, ifk hadisesini söyleyerek, delil getirerek, aleyhissalatu vesselamın Allah bildirmediği sürece gaybı bilemediğini tekrar edip durduk. Burada yine buna işaret etti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ırzı hakkında, namusu hakkında söylenen şeylerden dolayı çok acı çekti. Çok acılar çekti yani ve bunlara katlandı yani. Düşünsene Allah'ın peygamberi ve namusu hakkında konuşuluyor. İleri geri söyleniyor. Hem de hem de konuşanlardan bir kısmı Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu Müslümanlardan birileri. Kadın ve erkek. Kimi hakkında konuşuluyor? Kadınlardan en çok sevdiği kimse hakkında. Kimin kızı? İnsanlardan, erkeklerden en çok sevdiği Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anh'ın kızı. Yani iki sevgili. İkisini de çok seviyor. Hani hadiste diyorlar, e, kimi seviyorsun diye bir adam geliyor. Efendiden sonra Ebu Bekir diyor. Peki kadınlardan Ayşe. Ondan sonra e, birkaç kişi daha soruyor adam. Aleyhisselatü Vesselam'da sevdiği kimseleri söylüyor. Ömer radıyallahu Anhu falan. Sonra diyor ki adam, bana sıra gelmeyecek diye terk ettim diyor. Aleyhissalatü vesselamın sevdiği, sevgide öne aldığı birileri var. Ama en başta gelenler bunlar. Ebu Vekir radıyallahu anh ve kızı Ayşe radıyallahu anh. Bunun hakkında insanlar konuşuyorlar. Eğer gaybı bilseydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, gaybı bilseydi yahut da vahyi getirme hususunda bir imkana sahip olsaydı elbette bunu yapardı. Çünkü en sevgilisi hakkında konuşuluyor. Ve uzun günler bir ay kadar bir zaman bunlar konuşuluyor ve bütün bu konuşulanlara namusu hakkında konuşulanlara katlanıyor. Eğer bu böyle bir imkana sahip olsaydı diyor, elbette, gaybı bilseydi, yahut bir vahiy, kendiliğinden vahiy isteyip de getirmeye imkanı olsaydı, elbette bunu yapardı. Bu acılarını, bu sıkıntısını giderirdi, hafifletirdi. İşte bu, aleyhissalatü vesselamın, beşer olduğuna, ve ancak vahyin gelmesiyle kendisine, haberin bildirildiğine ve beşer olduğuna apaçık bir delildi. Ne zaman vahiy gecikse, vahiy gelmezse, o zaman diğer insanlar gibi hadiseleri o da yaşıyor. O da hadiselerin sıkıntısını çekiyor. O da nasibini alıyor yani. Ve vahiy gelmediği sürece beşeri beşeriyetiyle insan olmasıyla hüküm veriyor ve aynı zamanda beraberinde yanındaki kendisindeki delillerden ondan sonra hidayet ve nurdan ne varsa onlarla hükmediyor vahiy biliyorsunuz iki türlü vahiy metlum vahiy gayrimetlum yani tilavet edilen Kur'an'daki vahiy bir de tilavet edilmeyen vahiy onlardan hadisler zaten Hatta bu tilavet olunmayan e, hadis hususunda birçok deliller var. Cebrail Aleyhisselam bir zati geliyor, bazen ne yapıyor? Söylediği şeyi tamamlıyor, eksiği düzeltiyor vesaire Bunun birçok delilleri var. Korumuz o değil. Evet, bu hususta yani eşine atılan bu iftira hususunda eğer kaybı bilseydi, mutlaka onu ne yapardı açıkladı. Bu da diyor, onun beşeri olduğuna bir Hani diyor ya ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Onun bir kul bizden birisi olduğuna çok açık bir delil. Sadece semanın yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyetmesiyle ancak biliyor bazı şeyleri. Evet. evet. Şimdi buna eee açıklık getiren delilleri zikredelim. Kehf suresinde diyor ki, kul اِنَّمَا اَنَا بَشَرٍ مِتْفِكُمْ يُوحَا اِلَيَّ ben sizin gibi bir beşerim. Bana ancak vahyolum diyor. Bak kendi, Allah Azze ve Celle ne dedirttiriyor, ben de sizin gibi bir beşerim bana vahyoluyor de diyor. Diyor bunu. Buhari'de İbni Abbas radiyallahu anh'tan gelen bir hadiste Cebrail'e diyor ki, aleyhissalatu vesselam, niye siz diyor, yani Sen diyor bizi ziyaret ettiğin gibi çokça ziyaret etmiyorsun. Yani defalarca bizi ziyarete neden gelmiyorsun? Bunu senden yani sana mani olan şey nedir diye sorunca ayet geliyor. Ayet ne diyor? Meryem suresinde "Vemane tenazzelu illa biemri rabbik lehumma beyne edina vema halfana vema kana rabbuke nasiya." Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz diyor. Yani kafamıza göre hareket etmeyiz diyor melek. Bütün melekler öyle. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Yani canımız istediği zaman sana gelmeyiz diyor. Südhanallah. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَ وَمَا خَلْفَنَا Bizim önümüzdeki ve arkamızdaki şeyler O'nundur. Rabbin ise unutucu değil Yani kesinlikle Rabbin unutmaz. İşte Kardeşlerim vahiy yani bu meselede gelen vahiy eğer müsteşriklerin yani oryantalistlerin iddia ettiği gibi yahut da teslimiyetçi bir zihniyet olan e, yani yenilgiyi kabul eden zihniyetlerin iddia ettiği gibi vahiy eğer bir takım nefsi ilhamlar, akla gelen parlak fikirler yahut hatıralardan böyle bir takım fikirlerden e, meydana gelen gelen bir etkileşim olmuş olsaydı insanın içerisinde dolaşan çünkü onlar oryantalistler öyle diyorlar. Yani Allahu Teala'nın gönderdiği vahyi kişinin kalbinde işte içinde göğsünde meydana gelen bir takım etkileşim, aklına gelen parlak fikirler vesaire vesaire bir sürü zırvalar yapıyorlar. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı diyor müellif o zaman aleyhissalatü vesselamın bu nefsinde çektiği elem ve acı yani eşinde eşine iftirasından dolayı bu durumda yani bu hatıra gelen, akla gelen vehimler, ilhamlardan yani herhangi bir şeyle e, bu boğulca bu, bu tür fikirlerle diyor bu elem ve acı giderilirdi. Bu ona yeterli gelirdi eğer yani vahiy böyle bir şey olsaydı, hatıra gelen, akla gelen şeylerle olsaydı o zaman aynı şeylerle yine elemini, acısını, sıkıntısını, içindeki sıkıntıyı giderirdi. Ki öyle kararsız, öyle tutuşmuş böyle kızgın ondan sonra duygular hissetti ki bunlara katlandı Aleyhisselatü Vesselam. Eğer böyle bir şey olsaydı bu akla gelen e, fikirler, hatıralar ondan sonra e, ilhamlarla bu iş giderilirdi. Ve Müslümanlar arasında meydana gelen ki mescide kadar girdi bu tartışma bu tartışmaya bir şekilde son verilirdi. Böyle bir şey olsaydı yani. Ama böyle bir şey asla söz konusu değil. Vahiy Allah'ın kelamıdır. Ve bir takım yollarla Allah'ın Resulüne indirilmişti. Evet. Onun için biraz sıkıntı çekti Aleyhisselatü Vesselam. Biraz sonra söyleyecek İbni Kayyım rahmetullahu aleyhi neden böyle olduğuna dair. Lakin bu iş Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Ve lev takavvala ayna nerede diyor bunun Hakka suresinde. Ve lev takavvala alayna al-aqawil. Eğer bu peygamber bize bazı sözleri söylemiş olsaydı. Yani bize bizim e, söylediğimizin dışında bir takım uydurma şeyler söylemiş olsaydı bu La La'ahadna minhu bil-yamin. Biz onu sağ tarafından yakalardık. Thumma laqatana minhu al-batin. Onu şah damarını kesip koparırdık Allah'ın Resulü için söylüyor bunu, subhanallah. Fema minkum min ahadin anhu hacizin, sizden hiç kimse de buna engel olamazdı, diyor. Eğer bizim hakkımızda bir takım şeyler uydursaydı. Yine Araf suresinde قُلْ لَا أَمْنُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا İlla maşaAllah. De ki ben kendi nefsime ne zarara ne de fayda malik değilim, Allah'ın dilemesi müstesnadı. وَلَكُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ لَيْتَكْسَرْتِ مِنَ الْخَيْرِ Eğer ben gaybi bilseydim elbette çoğaltırdım. ve mesleniyeti su Ve bana da hiçbir kötülük dokunmaz dedi. Kötülüğün alası dokunmadı mı? Bir insanın ırzı, namusu hakkında etrafta bir takım şeyler, dedikodular dolaştığı zaman ne yapar ya? Bir tasavvur edin yani. Subhanallah ne yapar? Çileden çıkar. Ya katil olur. Yani e, sokak Şeysiyle, tabiriyle söylüyorum. Ya katil olur ya intihar eder. Yani. yani en son nokta bu. Çok acı bir şey bu. Ama Allah'ın Resulü böyle bir geçiyor yani. Subhanallah. Eğer gaybı bilseydim hayri çoğaltırdım bana kötulük dokunmazdı. İn ene illa nezirim ve beşirul kamiyu'minim. Ben iman eden bir kavim için ancak uyarıcı ve müjdeciyim diyor. Bunun haricinde bu söylediğimiz, bahsettiklerimizin dışında sahih sünnet aleyhisselatü vesselamın bir beşer olduğunu defalarca ifade etmiştir. Hadislerde. Bakın ne diyor? Diyor ki, Müslüm'de gelen hadiste ben bir beşerim. Size bir şey, dininizden bir şey emrettiğin zaman onu alın. Size benim görüşümden bir şey emrettiğim zaman Ben bir beşerim da bu, bu da tecrübe edilmiştir ya. Yani. Hurmanlıklar hususunda bir şey emrediyor aşılanmasını. Meyve vermeyince aleyhissalatü vesselam'a tekrar geliyorlar. Böyle böyle söylemiştim. Siz diyor dünya işlerinizi benden iyi bilirsiniz. Yani dini mevzuda ama sadece ahirette, abdeste, namazda değil. Din sadece bunlar değil ki muamelat, alışveriş, her şeyi taalluk eden Ama dinle alakalı her mevzuda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ancak vahiy ile konuşur. Ya Kur'an'ın ayetlerini söyler. ya da bunun dışında Cebrail aleyhisselam'ın desteğiyle Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği destek ve onayla e, Allah'ın dini hakkında konuşmuş olur. Bunda da asla yalan olmaz. Bunda da asla eğrilik olmaz. Ama dünyevi bir meselada bir görüş belirtmişse Bu kendisinde ifade ettiği gibi ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Yani. Bir başka hadis Müsnet'te geliyor Ümmü Ben sizin gibi bir beşer. Sizler benim yanıma geliyorsunuz ve tartışıyorsunuz. Yani bir takım çekişmelerin içerisine giriyorsunuz. İki hasım diyor. İki hasım. Davalı kimseler. Benim yanıma geliyor. Ve sizden bazıları böyle akıllı davranarak baskın çıkarak, delilini delilini bastırarak e, getirir. Diğer kimse üzere, diğer hasımı üzere. Ve ben de diyor, duyduğum o delile göre, duyduğum o sözlere göre hüküm veririm. Neticede de bir Müslümanın hakkı için, bir Müslümanın hakkına o kimsenin lehine hüküm verirsem yani bu konuşmalardan dolayı, hüccetin bastırarak delilin bastırarak getirilmesinden dolayı, baskın hareketlerden sözlerden dolayı bir başkasının aleyhine diyor hüküm verirsem o ancak o da onu alırsa yani aleyhine verdiğim e, lehine hüküm veririm de aleyhine bir kimsenin hakkını o kimse alırsa o zaman ateşten bir parça almıştı İster bunu alsın ister bıraksın diyor, Allahu Burada bir, Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer olduğu, kalpleri bilemediği, bugünkü ahmakların iddia ettiği adam kalbinden geçeni biliyor, nasıl biliyorsa. İnnehu alimin bidatü sulu. Kalplerin özünü Allah bilir diyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam bak ne diyor bak. Peygamber olduğu halde Allah'ın en sevdiği insan dünyada da ahirette o. Başka yok ondan daha değerli bir insan. Öyle değil mi? Diyor ki ben birisini hakkı hususunda hükmedersen ve delili baskın getirirse diyor, ben de o delil getiren adamın ötekinin de aleyhine hüküm verirsen, yani bunu bilemem demek istiyor. Sizin gibi bir beşerim diyor. Yani zahire göre hükmederim diyor. Ama insanlar kalplerine yani acaba ne kastetiydi, onun batınında ne vardı, bunu kastetmemişti, o kalbinden geçeni okuyordu, bilmem ne, bir sürü şey söylüyorlar. Ar-Risal'de bu ifadeler bunların hepsini bitiriyor. Diyor ki ama son ifadesiyle o diyor yani haksız olarak o aldığı mal ateşten bir parçadır ister onu alsın ister bıraksın. Yani onun hesabını görecek diyor. Ben bir beşerim. Bunu şu anda zahiren göremem diyor ama o onun hesabını göreceksin falan da. Hadi vicdanı var, varsa bir insanın, imanı varsa, korkusu varsa yapsın bunu. Yapmaması gerekiyor. Tabi şeytanı baskın çıkar, hevası, hevesi, dünya malı, baskın çıkarsa yapanlar oluyor. Allah bizi o duruma düşünmesin. Evet. Bir başka hadiste diyor ki ben sizin gibi, Müslüm'de gelen bir hadis, sizin gibi bir beşerim. Ve ben Rabbime şart koştum diyor. Bak, Subhanallah. Rabbime şart koştum. Hangi Müslümana kötü söz söylediysem, yani kötü bir e, laf ettiysem, sövdüysem, Allah Azze ve Celle onu o kimse için bir kefaret, şey zekat, temizlik ve ecir yapsın diye Rabbime şart koştum. Diye. Bu ne demek? Ben de bir beşerin birilerini kırabilirim, birilerine kötü söylemiş olabilirim ama Rabbime şart koştum. Yani Rabbimden istedim manisinde. Yani peygamber birine kızsa o onun için hayır olacak. Çünkü Allahu Teala'ya dua ediyor. allah Ekber. Ama bir beşer olarak bunu yapıyor demektir yani. Bunu ifade ediyor. Kendisi ifade ediyor bunu. İyi anlamamız gerekiyor. Her şeyi yerli yerine koymamız gerekiyor. Onun için aleyhisselatu vesselam sakın beni diyor Hristiyanları Meryem oğlu İsa'yı övmede, övüp de aşırıya gittiği gibi aşırıya gitmeyin. Onlar ne dediler? Meryem, Meryem oğlu İsa İsa aleyhisselam üçünün üçüncüsüdür de. Sakın böyle övümede aşırıya gitmeyin diyor. Her şeyi yerince kovmak gerekiyor. Bir başka hadiste Abdullah İbni Mesud hadisi Müslüm'de geliyor. Ben ancak bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum diyor. Sizden birisi unuttuğu zaman nerede? Namazda. Oturduğu halde iki defa secde etsin. Seh için yani yanıldığı için secde etsin diyor. Aleyhissalatü Vesselam da unutmuştur. Eğer unutmamış olsaydı biz kimi örnek alacaktık unuttuğumuzda? He? Subhanallah. Hem Ali r.a.'nın beşer olduğunu ifade ediyor bu, hem de bize bir delil geliyor, bir örnek, bir misal olmuş oluyor bu olayla. Elhamdülillah. Bize bunları anlama, kavrama ve okuma imkanı veren Allahu Teala hamdolsun ona olsun çok dediler. Birkaç tane daha var. Geçiyorum. Üçüncüsü. Üçüncü elde edilecek ders. Aişe radiyallahu anha kıyamete kadar beri ve tertemizdir. Onun beraatı Allah tarafından onaylanmıştır. Hafize ibni Kesir rahmetullahi aleyh bu Nur suresine gelen ayetler de. İnnellezine Ve er-munal muhsanatil gafilatul mu'minat l'unfe fid dunya vel ahireh muhakkake hiçbir şeyden habersiz namuslu iman eden namuslu gafil ve iman ehli kadınlara zina iftirasında bulunanlar dünyada ve ahirette lanetlenmiştir velahum azabun azim onlara büyük bir azap vardır bu ayetle ilgili Alimlerin hepsi icma ettiler ki her kim bundan sonra artık Ayşe radıyallahu anh'a söverse. Bugünkü ahmakların yaptığı gibi subhanallah fahişe diyorlar ya fahişe. Kim söverse, kim ona iftira ederse, fahiş, fahişelik isnadında bulunursa subhanallah bunu insan ağzına almaktan imtina ediyor ya. Ayet zikretmiştir ki, böyle yapan kimse Kur'an'la inatlaşmıştır, Kur'an'a karşı çıkmıştır ve kafirdir diyor. Allah-u Ekber, hükme bak, İbn-i Kesir'in redi hüküm. Bu ayeti artık bildikten sonra kim Ayşe'ye bu zina iftirasında bulunursa, böyle, böyle böyle böyle kötü sözler söylerse kafirdir diyor. Bilerek bunu söyleyen insanlar yaygınlaştı. Dünyaya yayılıyorlar. Bugün bir arkadaş geldi, dünyaya yayılmışlar. Bu zihniyet, bu zihniyet dünyaya yayılmış. Biz sadece birkaç yerde diyebiliyorduk. Afrikasından tut, Orta Asya'sına, Avrupa'sına her tarafa kadar yayılmış durumda. Ve bunların bir tek hedefi var, sünnilerin sünnilik inancını, yani vahiy, Kur'an ve sahih sünnet inancını yok etmek. Yani tek bir düşüncesi, hedefi bu. Gayesi bu. Allah Azze ve Celle Kur'an'da tertemiz çıkardığı halde Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini, yuvasını, eşlerini tamamen tamamen yerin dibine batırmak ve her türlü kötü sözleri söylemek istiyorlar. Yani Müslümanların e, Müslümanların yanında saygınlıklarını, değerlerini düşürmek istiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Allah'ım onlara fırsat verme ya Rabbenu Alevi. Ama Allah Azze ve Celle Ayşe ve hani anlattık ya günlerce gözünden yaş dökülüyor. Uyuyamıyor. Gözlerine uyku gözlerine, e, yani uyku girmiyor adeta böyle. Sabaha kadar ağlıyor ya sabaha kadar. Annesinin babasının yanında. Ama Allah Azze ve Celle ona Kur'an'da kıyamete kadar tilavet edilecek ve kendisiyle ta'bud, ibadet edilen ayetleri indiriyor. Onun hakkında bahsedilerek ne yapıyoruz Nur suresinde? Okurken, hem Kur'an okurken hem de namazda, onun hakkındaki ayetleri okuyarak biz kulluk yapıyoruz. Ondan sevap bekliyoruz değil mi? ya yani namazda okuyoruz. Kıyamete kadar tilavet edilip kulluk edilecek ayetleri indiriyor onun hakkında. Onun tevekkülünün Onun samimiyeti, onun sıddıklığı, doğruluğu sebebiyle Allah Azze ve Celle işte onun şerefinin, kadrinin, kıymetini yükseltiyor. Telafi ediyor o üzüntülerine, çektiği acılara, gözyaşlarına karşılık onu. Bütün şeylerini telafi ediyor. Çektiği acıları yani. Kıyamete kadar o bakidir ve tertemizdir. İnnellezî innellezîne caubil ifki usbetun minkum. Sizden bir grup iftirayı getirenler. Yani iftirasıyla gelen kimseler la tasbuhu onu siz şer zannetmeyin bel huwa khayrul o sizin için hayırdır. Yani birçok hayırlar meydana gelmiştir. imtihan neticesinde birçok hayırlar meydana geliyor. Abdullah ibn Abbas aleykümselam ve rahmetullah radiyallahu anh Ayşe validemiz ölürken yanına varıyor. Diyor ki <gülüyor> sen diyor Allah'ın Resulünün Allah'ın Resulünün eşisin sevin müjdeler olsun sana diyor seni diyor aleyhissalatü vesselam çok severdi ve senden başkasıyla bekar olarak evlenmedi sadece bekar olarak seninle evlendi diyor ve senin beraatın senin temizliğin semadan inmiştir diyor yani Allah azze ve celle senin temizliğini semadan indirmiştir ayet geldi senin hakkında böyle ona tesellide bulunuyorsun subhanallah Ayşe validemiz hani diyor ya ben Allah azze ve celle'nin yani tilavet edilecek okunacak bir vahyi getirip de benim hakkımda konuşması hususunda ben kendi nefsimi çok hakir görüyordum. Böyle bir şey düşünmüyordum diyor. Anlattığım üzere ne düşünüyordu? Acaba, acaba yani Alestirat ve rüyasında görür de ben temize çıkar diye düşünüyordu. Ama Allahu Teala çok açık ve net ayetlerindir. Evet. Dolayısıyla bu vahyin inişiyle Nu yani Nur suresindeki bu ayetlerle hani Ali Aleyhisselam'ın eşinin beraatı tertemiz ortaya çıkmış oldu. Daha bu annemizin, bu bizim annemiz Radiyallahu anha ve arzahha. Allahu nu bundan razı olsun, onun hoşnut olsun. Cibril Aleyhisselam zaman zaman geliyor ve ona selam söylüyor. Bakın Müslüm'deki hadiste Aişe Validemiz'den geliyor hadis. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ey Aişe Cibril sana selam söylüyor. Aişe Validemiz de ve aleyhisselam diyor. Ve aleyhisselam ve rahmetullah. Selam onun da üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve selam onun üzerine olsun diyor. Daha bunun gibi birçok hadis onun faziletine işaret ediyor. Ayşe validemiz bu olaydan sonra da kardeşlerim bu olaydan sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok değer verdiği, en sevdiği eşlerin arasında olmaya devam etmiştir. Yani hiç sevgisinden bir şey eksilmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine devam ediyor. Hatta ve Vesselam onun gününü, hani eşlerini sıraya koyuyor. Her gün birinin yanında geceliyor. Onun günü ne zaman gelecek diye bekler durur. Bir hadiste geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemizin gününü araştırır. Ben bugün neredeyim? Yarın nereye gideceğim? diye söyler durur ve Ayşe Validemizin e, nöbetini, ona gelecek zamanı araştırır durulmuş veya da onun e, sırasındayken, nöbetindeyken geciktirirmiş. Bu kadar seviyor yani. Bu kadar Aleyhisselatü Vesselam'a sevgili bir kadın Ve diyor ki Ayşe validemiz, benim diyor nöbetimdeyken, benim yanımdayken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve e, benim diyor şu boynumla karın arasını işaret ediyor. Göğsümün üzerindeyken diyor vefat etti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar değerli. İnsan genelde sevdiği kimsenin yanında vefat ediyor. İstisna durumlar ağaçlıyor. Konu uzayacak, e, burada keselim diyorum. Ancak bir hadis kalmış e, bu maddeyle ilgili. Diğer dört, 5 altıncı maddeleri de bir sonraki haftaya bırakalım inşallah. Bir şey daha anlatayım, ondan sonra bitireyim inşallah. Yine Müslüm'de gelen bir hadiste, Ayşe Bahriyedemizin faziletinden bahsediyoruz da hani, en değerli kadınlardan biri de Fatima radiyallahu anha kızı peygamberimizin eşleri iki grup alıyorlar gruplara ayrılıyorlar ve Ayşe validemizi kıskanıyorlar işte fıtrat ya bu kumalık bizim tabirimizde Fatima'yı ayartıyorlar tabiri caizse Fatima radiyallahu anha'ya <gülüyor> diyorlar ki Şeye git, Aleyhisselatü Vesselam'a Kufafe'nin kızı Kufafe de Ebu Bekir radiyallahu anh'ın babasının ismi. Ebu Kufan Efe'nin kızı hakkında adil davransın de diyorlar. Yani Ayşe hakkında adil davransın. Söyle de diyorlar. Fatma radiyallahu anh'a da onları dinliyor. Ayşe valide şeye, peygamberimiz aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam da Ayşe valide mizin haber verdiği üzere bir aba varmış Ayşe Validemiz'in yanında o abanın içerisinde Ayşe Validemiz'in hücresinde yani Ayşe Validemiz de bunları dinliyor Fatıma radıyallahu anh'a diyor ki Ey Allah'ın Resulü babacım kadınlar diyorlar ki işte Ebu Kufafe'nin kızı yani Ayşe radıyallahu anh'a onun hakkında adil davranmanı istiyorlar diyor. sana bunun için gel geldim demek istiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da e Fatma diyor, sen benim diyor, sevdiğimi sevmez misin diyor. Sen benim sevdiğimi sevmez misin diyor. O da bela. Bilakis severim ne demek diyor. Dönüyor gidiyor ondan sonra. Kadınların yanına varıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne söyledin onun da ne so kendisine ne söylediğini haber veriyor. Diyor ki kadınlar, sen bizim ihtiyacımızı göremedin diyor. Sen bizim işimizi hallemedin <gülüyor> diyorlar. Süper Allah'a. Bir daha gitmesi için söylüyorlar. Bir daha dön git söyle işte onun hakkında adil davransın. Yani e, hep onunla beraber olmasın ona değer vermesin çok fazla işte bize de şey yapsın manasında. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam şeriatın Allah Azze ve Celle'nin kendisine tayin ettiği adaleti yerine getirmişti. Ama sevgide kalplere kalplere kimse hükmedemez. Sevgide mutlaka bir şey, bir şey öne geçecektir Onu da ondan dolayı çok seviyor Nihayetinde e, Fatma radıyallahu anh'a diyor ki hayır ben vallahi bir daha gitmem diyor. Yani bundan sonra asla gitmem bu hususta diyor. Sonra bu kadınlar Zeynet binti Cahş radıyallahu anh'a durumu anlatıyorlar. Diyor ki Ayşe validemiz kadınlar içerisinde bana denk olabilecek tek o vardı diyor çok adil, takıma sahibi, ondan sonra çalışır, gayret eder. Allah için sadaka eder, sadaka yapar. Elinden gelen gayreti gösterir. silah rahim yapar. Ondan sonra çok doğru sözlü vesaire birçok özelliklerini söylüyor. Allah'a yaklaşmak için yani birçok şeyler ibadetler yapar demek istiyor. Ama diyor onda bir diyor, demirden daha bir sertlik vardı diyor. O Yani olacak oldu diyor. Demirden bir sertlik vardı onda diyor. Bu işi duyunca hemen acele etti diyor. Koşarak geldi diyor yani. Ben hadisimi otomatik vermiyorum da genel olarak söylüyorum. Zeynep binti Cahş nihayetinde yine aleyhissalatü vesselama bu iş için gidiyor. Kadınlar diyorlar yani adil davransın Ayşe hakkında bize deyince gidiyor Zeynep binti Cahş. Yine Ayşevalidemiz'in yanında Aleyhisselatü Vesselam. Konuşuyor, konuşuyor, birçok so bir şeyler söylüyor. Ayşevalidemiz anlatıyor. Ondan sonra ben de diyor, Ayşevalidemiz şöyle diyor, Allah'ın Resulü'nün gözüne baktım diyor. Yani bana izin verecek mi konuşmam için, karşılık vermek vermem için diyor. Aleyhisselatü Vesselam bir şey demiyor. Sonra iyice Zeynep radiyallahu anha onun hakkında konuşunca, Aleyhissalatü Vesselam bir şey de söylemeyince ondan sonra Ayşe Valide'nin bu sefer karşılık vermeye başlıyor. Karşılık veriyor. Üzerine hücum ediyor. Yani tabi saç baş yolmadı anladığımız tabirde. Ona birçok şeyler söylüyor. Ve nihayet onun hakkından geliyor yani ona galip geliyor. Karşılık veriyor. Ondan sonra Aleyhissalatü Vesselam da diyor ki bu Ebu Bekir'in kızı diyor, diyor işte. Bu Ebu kızı diyor. Ve tebessüm ediyor. Yani eşlerinin bu şekilde ee, onun yanında konuşmaları, tartışmalarına hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Ama burada bize anlatılan delil olacak konu ne? Ayşe validemize verdiği değer önemli. Evet. Bu kadar değerliydi Ayşe validemiz onun yanında. İlk kadisesinden önce de öyleydi, sonra da öyleydi. Evet. Allah Azze ve Celle Ayşe validemizi kıyamete kadar müminlerin annesi olarak en güzel değeri vermeyi, onun hakkında hep radiyallahu anha şeklinde gönülden dua etmeyi ve bunu anlayamayan basiretsiz insanların da bunu Kur'an'ın vahyiyle aleyhisselatü vesselamın buyurduğu hadislerle en güzel şekilde anlamayı nasip etsin. Amin. Bu fitneden bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi korusun. Amin bildiriyor Bu konuyla ilgili deliller de zikrettikten sonra dördüncü alınacak derse geldik. Burada kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ee, müminler, iman eden kimseler, hüsnü zanda bulunmaları gerekiyor. Evet. Birbirlerine karşı hüsnü zan, yani güzel zan beslemeleri gerekiyor. Kötü zan beslememeleri gerekiyor. aslı olan budur diyor. Çıkartılacak derslerden birisi bu. Allah subhanehu ve teala bu olayda Ve indirdiği ayet-i yani Nur suresinde indirdiği ayet-i kerimelerle Ayşe validemiz radiyallahu anhamen temiz olduğu, beri olduğu bütün o e, üzerine atfedilen e, atılan iftiralardan sözlerden en çirkin şeylerden beri olduğunu e, bildiriyor. Bununlara, bununla müminlere bir uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda bu olayla Bu başta, yani başa gelen mevzular, konuşulan ondan sonra vesaire insanlar arasında meydana gelen sıkıntılar. Bundan dolayı yani müminlerin çektiği sıkıntı, beladan yani yüce bir ahlakı değerle ondan sonra bir edeple, ahlakla yani güzel bir seviyeye Allahu Teala onları getirmiş oluyor. Ne yapmaları gerektiğine işaret ediyor. Yani böyle bir durum karşısında ne yapması gerekiyor mümin? Böyle bir şey işittiği zaman müminler tarafından yani bir iman eden kadın ve erkek tarafından bir şey işittiği zaman nasıl davranması gerekiyor? Önce hüsnü zan beslemesi gerekiyor. لَوْنَا اِذِ سَمِعْتُمُوهُ زَنَّ الْمُؤْمِن۪ينَ زَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفِسُهُمْ خَيْرًا Müminler birbirleri hakkında bunu işittikleri zaman diyor. Yani bu iftirayı işittikleri zaman hüsnü bunun bulunsalardı ya böyle yapsalardı ya ve gali hâza ifkun mubin bu apaçık bir iftira deselerdi ya diyor Allahu Teala. O gün Ayşe Validemiz hakkında böyle söylenir. Yani ona karşı yapılan iftiralara karşı müminin takınması gereken tavır Böyle olması gerekiyordu. Bunu yapanlar var mıydı? Evet vardı. onlar söyleyeceğiz. Daha önce de söylemiştik zaten. Bugün de aynı şekilde kardeşler yani bir mümin hanımdan yani veya bir erkekten tarafa bir şey e, duyulduğu zaman önce hüsnü zan beslenmesi. O böyle bir şeyden e, Allah'a sığınırız. Yani tenzih ederiz. O beridir. Yani apaçık bir delil olmadan bu konularda konuşulmaz. Su üzerinde bulunulmaz. Müslüman ağzını yumar. Ağzını tutar bu konuda. Çünkü Müslümanın Müslümana karşı kanı, mallı ve ırzı haramdır. Yani onun hakkında ileri geri konuşma. İşte burada Allahu Teala çok yüce bir ahlaki, edebi değeri ortaya çıkartıyor, onlar terbiye ediyor bu olayla. Evet. O dönemde, daha önce de zikrettiğiniz gibi Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu an işte bu ifadeleri kullanarak, yani bu apaçık bir iftiradır diyerek deri olan, iftiraya karışmayan, dodukoduya karışmayan sahabelerden bir tanesi. Hakeza Zeynep binti Cahş radiyallahu anha Ayşe e, e, validemizle birlikte Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden biri yani. Ama onun e, kardeşi, Zeynep Binti Cahş'ın kardeşi, Hamlete Binti Cahş, o iftiraya karışıyordu. Zeynep Binti Cahş'a soruyorlar, yani Ayşe nasıl bilirsin diye, hani Aleyhisselatü Vesselam istişare ediyor, ne yapayım falan diye, bir ay vahiy kesilmiş. Onda insanlar konuşuyorlar, birbirlerine girmişler vesaire. Ona sorulunca diyor ki, ben gözümü ve kulağımı korurum diyor. Ben onda Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem diyor. Subhanallah. Halbuki yani kendisinin kuması oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden biri hakkında soruluyor. İstese hırsı ondan sonra hevası öne geçer. Onun hakkında bir şeyler söyleyebilirdi Ama o kadar takvalı bir kadın ki radıyallahu anha ben ancak hayır bilirim onun hakkında diyor. Keza ibni, Usame bin Zeyd radiyallahu an aleyhissalatü vesselam'ın en sevgililerinden bir tanesi. Ona da soruyorlar. O da onun hakkında hayır bilirim diyor. Evet. Bunun gibi ee, daha nice Aynı zamanda ayet böyle dediği gibi, bunlara işaret ettiği gibi, bu değerli insanlara işaret ediyor ayet-i kerime. Ee, az önce okuduğum ayet-i kerime değil de, bu ayetlerin devamında gelen ayetler, onları e, geçen hafta da söylemiştim. Yani mü'minler hakkında bir şey geldiğinde bu ancak bir iftiradır diyenler ve beri duranlar, onlar hakkında da ayet var zaten, bu bahsettiğim kimseler hakkında, e, bu kimselere övücü ayetler, zikrediliyor. Ayetle birlikte hadiste hadiste yine müminlerin kalbinde bu yüce değerin yani müminlere karşı hüsnü zan besleme, edebinin ahlakının yerleştirilmesi, iyice kök salması için Vesselam, bakın ne diyor, hadiste geliyor. Hadis, Ahmet İbni Hanbel'de rivayet ediliyor. Esma binti Zeyd radıyallahu anhadan buyurdu ki, Her kim her gıyabda, yani kendisinden uzaktayken, yanında değilken, gıyabında yani, Müslüman kardeşinin ırzını müdafaa ederse, savunursa Allah-u Teala üzerine onu ateşten azat etmesi, kurtarması haktır diyor. allah Teala. Çok büyük bir müjde yani. yani benim kardeşim Bu, bu bacımız bu değerli e, kardeşimiz böyle bir şey yapmaz deyip de müdafaa eden, apaçık bir delil olmadığı sürece, şahit olmadığı sürece müdafaa eden kimse Allah-u onu ateşten kurtarıyor, azat ediyor çok değerli bir şey evet Müslümanlar, kardeşlerim o dönemde e, ins ins insanlardan ve cinlerden olan şeytanlara fırsat veriyorlar. Yani o dönemde çıkan eee hani bahsetmiştik ya kargaşa, iftiraya dedi Hud'a karışma durumundan yani dolayı şey insan ve cin şeytanlarına fırsat veriyorlar. Ki bunlar bu insan ve cin'den olan şeytanlar müslümanlar arasında fah, fahişeliğin fuhşiyatın, kötü şeylerin, yani ahlaksızlığın yayılmasını isterler. Bunu Murad ederler. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani her, herkesin, neuzübillah, Allah'a sınıyorum, herkesin e, ırzı hakkında konuşulmasından hoşlanırlar. Şöyle yaptı, böyle yaptı, ileri geri. Bir takım ifadeler. Bunu isterler. Ve böylelikle müminlerin evini yıkmak, onların aralarındaki bağları kopartmak, onların birbirlerine olan irtibatlarını tamamen söküp atmak istedim. Bunun için yine e, siyarcılardan son dönemdekilerden e, doktor Amri Umari diyor ki İfk hadisesinde hak olan neredeyse diyor neredeyse Müslümanlar arasında özellikle o dönemde yani e, Efs ve Hazreç kabileleri arasında Yeniden asabiyet, kavmiyetçilik ateşi tutuşacaktı diyor. Onlar zaten İslam gelmeden önce birbirleriyle düşmandılar. 120 yıl süren bir savaş yapmışlardı. Bundan ara ara bahsetmiştik. Bu ateş bundan dolayı neredeyse tekrar alevlenecekti diyor. Ve hatta anlattığım üzere mescitte ileri gelenler, bu ka yani kabilerin ileri gelenleri, kızgınlıkla gazapla birbirleriyle ne yaptılar tartıştılar. İşte bu diyor münafıkların muradı, istediği şey, maksadı budur. Onlar Müslümanların vahdetini bitirmek isterler, yıkmak isterler. Ve liderlerine yani başlarındaki adama karşı güveni sarsmak ister münafıklar. Bu iftinaları atarak Ve fitne ateşini yakmak isterler. Ama Allah Azze ve Celle bu durumdan kurtarmıştı. Ve aleyhissalatü vesselam e, o anda işte toplumu hatta mescidin içerisinde birbirlerine girecekken sakinleştirerek ve vahdetlerini yani birliklerini muhafaza ederek bu zor imtihandan Allah'ın dilemesini onlara çıkartmıştı. Yatıştırıyor yani. Ibn-i Kayyum, Rahimahullah, Zad-i e, Maat e, adlı eserinde Usame hakkında bu olayla ki duruşundan bahsederken diyor ki Usame'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'yi ne yapayım diye sorduğunda Usame radiyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evha ahalisini çok iyi bilen birisi. Daha küçük ve aleyhissalatü vesselamın terbiyesi altında yetişmiş. Onun azatlı kölesinin oğlu diyor ki diyor ki bu Usama radıyallahu anh eşini tut diyor. Yani onu boşama. Onu boşama diyor. Usama radıyallahu anh düşmanların bu münafıkların ve fırsat konlayanların onların tuzaklarına karşı aldanmamış Onların e, kurduğu bu komplalardan etkilenmemişti. Ve Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe Validemizi tutmasını istiyor. Yani boşamamasını. Ve bu düşman kimselerin sözlerine de iltifat etmemesini, önem vermemesini istiyor. Niçin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Validemize olan sevgisini biliyor. Babasına olan sevgisini biliyor Usame. Ve Ayşe validemizin de iffetini de biliyor. Yani ne kadar iffetli, ne kadar namuslu olduğunu, bu olaydan beri olduğunu da kanaat etmiş Usami radıyallahu anh. Onun tertemiz olduğunu dolayısıyla Allah adli ve Celle'nin Resulüne olan e, Resulüne verdiği değerini Allah Resulü'nün Allah'ın katındaki değerini, menzilesini derecesini de biliyor. Onu savunacağını, Allahu Teala'nın onu müdafaa edeceğini biliyor. Ve eee Allah'ın Resulü'nün Rabbisinin yani Allah Azze ve Celle'nin eee Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sevdiği eşlerinden en çok sevdiği kadını ve babası da yine en çok sevdiği kimselerden birisi Sıddık'ın kızı Bu Siddîq'ın yani çok doğru sözlü sözlü olan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın en yakın dostunun kızının hiçbir şekilde hiçbir şekilde bu e, iftira eden kimselerin söylediği gibi o konuma getirmeyeceğini de biliyor. Allahu Teala'nın onların söylediği şekilde Ayşe validemizi yapmayacağını. Yani o olaydan beri olduğunu da Usame kanaat etmiş. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahı altında bir fuhuş olayının bir yani zina olayının haşa ve kella, olmayacağını bundan Allah Azze ve Celle'nin Aleyhisselatü Vesselam'ı beri kıldığını Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan çok izzetli ve şerefli olduğunu da biliyor daha birçok şeyler bu hususta yine e, Allah Azze ve Celle'nin aleyhisselatü vesselamın eşlerinden biriyle fuhşiyatla imtihan etmeyeceğini yani Allah Azze ve Celle'ye karşı Resulünün çok değerli olduğunu bu hususta fuhşiyatla imtihan etmeyeceğini de biliyor diyor Ebni Kayın böyle bunları sıralıyor Usami bunları bildiği için kanaat ettiği için diyor Ayşe Validemize mudafaa etti. Onun hakkında konuşmadı. Onu tutmasını söyledi. Bırakmamasını söyledi. Diyor ki Ebine Kayyım her kimin işte böyle burada alınacak ders bu işte. Allah'a karşı Allah'a karşı marifeti yani bilgisi, Resulüne olan bilgi, Resulünü tanıması Allah'ı tanıması ve Allah'ın katındaki Rasulü'nün yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar değerli olduğunu bilmesi kuvvetli olursa sağlam olursa sağlam olursa Ebu Eyyub El Ensari gibi ve diğer e, müdafaa eden dedikata karışmayıp da aksine müdafaa eden sahabeler gibi böyle olduğunu bilirse yani sapasağlam bir imana sahip olursa o zaman ne der? Sübhanekehade buhtanun azim. Seni tenzih ederiz. Bu büyük bir iftiradır derler. İşte bundan dolayı da Usama radiyallahu anh ve onun gibiler Ebu Eyyub gibiler Zeynep binti Cahş gibiler Ayşe validemiz hakkında hep hayır söylemişler. Hatta hatırlayacağınız üzere Ayşe valide'mizin e, şeysine eee hizmetlisine soruluyor. O da ondan o diyor ki onda diyor hayırdan başka bir şey bilmem. Hamuru yo yoğurur ve başında uyurdu diyor. Onda hayırdan başka bir şey bilmem diyor. İşte bu değerli insanların söyleyeceği söz bu. Allah seni tenzih ederiz. Bu büyük bir iftiradır diyor. Böyle bir olay karşısında işte bizim de ta takınacağımız tavır bu. Önce Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun ehli beytinin bütün fıhşiyatlardan, kötülüklerden beri olduğuna kesin kes inanmamız gerekiyor. Ne kadar hakkında konuşulursa konuşulsun ki bir sürü insan konuşuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ehli beyti mutahhar, tertemizdir yani. Allah azze ve celle onu bildirmiş bizlere. Böyle inanmamız gerekiyor. bugün dışındaki müminler hakkında bir şey gelirse de Bu bir iftiradır deyip beri durmamız gerekiyor. Takınacağımız tavır bu. Allah böyle iftiralardan bizi korusun. Hiçbir mümin hakkında da böyle bir dedikoduya karışmaktan bizim dillerimizi muhafaza etsin değerli Amin. kardeşlerim. Beşincisi, Allah-u Teala'nın müminlerin kalplerini bu imtihanla temizlemesi ve Vahyinde gecikmesi. Bunda bir hikmet var. Şimdi bundan bahsedilecek. Bu ifk, ifk hadisesi yani iftira hadisesi kardeşlerim sahabeler için tam bir terbiye, tam bir edeplendirme dönemi olmuştur. Vakti oluyor yani. Onların kalpleri temizleniyor. O bir ay içerisinde kalpleri cinalanıyor Nefisleri içleri temizleniyor belirli bir seviyeye kıvama geliyorlar ve munafıkla sadık müminler ayrışıyor. Saflar belli oluyor yani. Bu hususta, bu imtihandan dolayı. Yine İbn Kayyım rahimehullah diyor ki: Eğer bir denilse ki şöyle dense, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu hususta neden tavakkuf etti? Yani durdu. geri adım attı. Ayşe validemiz hakkında sordu, araştırdı, istişarede bulundu, ne yapayım diyor. Hani sahabelere soruyor ya, ne yapayım, ne dersiniz diye. Hatta Ali, Ali radiyallahu anh ne diyor? Onu boşa diyor. Diğerleri boşama diyorlar vesaire. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ı en iyi bildiği halde, kendisinin onun katındaki değerini bildiği halde diğer mü'minler gibi diyor, subhaneke hâzâ buhtanın azîm Sen tenzih ederiz, bu büyük bir iftiradır demesi gerekmez miydi? Diğer sahabelerin, o değerli sahabelerin dediği gibi diyor. İşte buna cevap diyor. Bak çok güzel bir cevap veriyor. Bunun cevabı şudur diyor. Bu, Allahu u Teala'nın bu kıssa ile yani Murad ettiği çok değerli hikmetlerinin tamamlanmasını Yani hikmetinin tamamı ermesini istiyor. Bu kıssayı da bir sebep yapıyor. Bazı hikmetler murad ediyor allah Teala bununla. Resulünü imtihan ediyor. Sınıyor. Kıyamet gününe kadar ümmetin hepsini bununla imtihan etmiş oluyor. Bu kıssayla bir takım toplulukları bazı insanları yüceltiyor, bazılarını alçaltıyor. Münafıklar ve benzeri kimseleri. Hüdayet bulan kimselerin, hidayette olan kimselerin hidayeti artıyor. İmanları artıyor. Zalimlerin hüsranı artıyor bu sayıyla. İmtihan ve <gülüyor> sınama vahyin bir ay kesilmesiyle bir ay bu hususta bir şeyin gelmemesiyle tamama eriyor. Yani tam imtihan vakti bir ay bu şekilde dolmuş oluyor. Dolayısıyla e, Allah Azze ve Celle'nin hikmeti hikmeti gereği takdir ettiği, kaza ettiği şey yerine geliyor. Birçok yönden kardeşlerim e, hikmetin, o değerli şeylerin, edebin, ahlakın ortaya çıkması sağlanıyor. Sadık müminlerin imanı adalet ve sıdık üzerine, doğruluk üzerine artmış oluyor diyor. İbn Kayyim. Allah hakkında, Resulü hakkında ve Ehli Beyt hakkında. Ehli Beyt hakkında güzel zanda bulunulması gerektiği. Bu da hikmetlerden bir tanesi. Onlar hakkında güzel zanda bulunulması gerektiğini söylüyor. Ve kullarından sıddık olan kimseler, çok doğru olan kimseler hakkında güzel zanda bulunulması gerekiyor. Kötü zanda değil, şüzan da değil. Münafıkların ise yine hikmetlerden biri münafıkların iftirasını, dedikodusu, dedikodusunu nifakını artırıyor. Ve onların Resulüne, müminlere karşı gizledikleri şey onlar hakkında gizli gizli konuştuk, konuştukları, gizledikleri şey ortaya çıkıyor. Sıddikadan Ayşe radiyallahu anhadan murad edilen ubudiyet, Allah'a karşı Allah'a karşı e, son derece bağlılığı, ibadeti, kulluğu tamamlanıyor. Babasının da hakeza, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah'a azze ve celle'ye karşı, hatta onun da eşinin, annesinin babasının yani, Allah'a karşı ubudiyeti tamamen eriyor. Allah'ın nimetleri, onların üzerine olan Allah'ın nimetleri tamamen eriyor. Allah azze ve celle'ye karşı, son derece muhtaç olunduğu ona karşı zelin olunması nasıl gerektiği hüsnü zan da bulunması gerektiği Allahu Teala'ya karşı hüsnü zan içerisinde olmak gerektiği ve bir şey ondan beklemek gerektiği mahlukattan beklememek gerektiği herhangi bir mahlukattan yardım yahut da sıkıntının giderilmesi hususunda ümit kesmek gerektiği subhanallah o kadar güzel açıklamış yani Bütün bu hikmetlerden dolayı diyor. Ki Ayşe validemiz de bunları tam manasıyla ifa ediyor, yerine getiriyor. Ayşe validemiz, Ayşe validemiz tamamen Allah'a yöneliyor. Hani diyor ya ifadelerinde, ben Allah azze ve celle benim hakkımda bir ayet indirmesini beklemiyorum. Ben bu hususta kendi hepsini kerek görüyorum ama, hakir görüyorum ama diyor, belki diyor, bir rüyayla Allah'ın Resulü'ne benim temizliğim bildirilir diyor. Sonra <gülüyor> ayet gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durumu haber verince annesi ne diyor? Kalk Resulullah'a yani ona teşekkür et deyince, ne diyor? Ben sadece Allah'a teşekkür ederim. Allah'a hamd ederim. Çünkü o beni temizledi. Beraatımı ortaya koydu diyor. Dolayısıyla sadece Allah'a bağlanması gerektiğini burada ifade ediyor. Dolayısıyla bu ders, bu hikmet tamamı eriyor diyor. <gülüyor> allah Ekber. Yani me'minlerin o dönemde her zamankinden daha fazla öyle bir noktaya gelmiş ki vahye, Kur'an'ın inmesine Allah'ın emrinin gelmesine bu hususta bir şeyin yani ayet olarak bildirilmesine o kadar çok ihtiyaç var ki sanki böyle sağanak bir yağmur gibi bereketli yağmur gibi ayetler o anda iniyor işte en son haddde geldiği zaman sıkıntı en son noktaya geldiği zaman zaten insanda bir sıkıntı varsa en son noktaya doruk noktaya gelir ondan sonra bir rahatlamaydı inna ma'al usri yusr. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır budur ya. Yani. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın olduğumuz an deriz biz. Bizim tabirimizde böyle. Öyle bir koyu haldeydi ki sıkıntı hem Aleyhisselatü Vesselam'ın açısından, hem müminler açısından, hem Ayşe Validemiz açısından, ailesi açısından, o anda işte Nur Suresi'nin ayetleri sanak sanak geliyor. Evet. Allah Azze ve Celle bu olayla bir ay sonra gelen ayetlerle bizatihi Resulü'nü kendisi müdafaa ediyor. Onun ehli tertemiz olduğunu bizatihi kendisi müdafaa ediyor. Savunuyor ayetlerle. Bu sıkıntıdan kurtararak o münafıklardan intikam alma işini Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi üstleniyor ayet indirerek. Hiç kimseye bırakmıyor yani. Subhanallah. Daha e, bunun gibi birçok hikmetlerden dolayı diyor birçok hikmetlerden dolayı e, Allah Resulü aleyhisselatu vesselam aleyhisselatu vesselam Ayşe Validemiz hakkında kötü konuşmuyor. Ama onun beraatine de şahit, yani e, kesin bir bilgiyle onun beri olduğuna şahitlik de edemiyor. Tahmini bir bilgiyle de onun hakkında e, beri olduğuna dair şahitlik etmiyor. Ama hiçbir zaman Ayşe Validemiz hakkında da kötü bir şey düşünmüyor. Onun temiz olduğunu e, onun beri olduğunu inanıyor. Hatta daha önce söylemiştin Mescide geliyor, insanlara diyor ki benim ehlim hakkında ileri göre konuşan kimselere karşı bana kim yardım eder diyor. Bu ifadeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kanaatı, Ayşe Validemiz hakkındaki kanaatine olumlu, temiz olduğuna dair. Sübhanallah. Buna inanıyor. Ama şahitlikte bulunamıyor. Kesin bir bilgiyle şahitlik edemiyor diyor İbni Kayyum Rahimahullah. Ve bundan dolayı da Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşu, bu şekildeki hareketinden dolayı bir işte e, bunun sebebi yani bir ay gecikiyor ya şey, vahyin gelmesi, birçok hikmetler sıralanıyor. Herkes nasibine e, düşeni alıyor. Herkes bir terbiyeden geçiyor yani. İşte bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın tavat buf etmesi, geri durması, kesin bir e, şey olmadan şahitlik etmemesi bundan dolayı. Hatta geçen hafta demiştim, gaybi bilmiyor. Değil mi? Ayet gelene kadar gaybden haberi yok. Allah bildirdiği sürece biliyor. Evet. Ama işte e, Ayşe Validemiz hakkında söylediği sözler e, onu hiçbir şekilde yine kırmamaya çalışması kırmıyor yani. kötüsü söz söylemiyor. Onun, hatta ben ehlim hakkında diyor. Tüm as, ashabına neçtiyken hayırdan başka bir şey bilmem. Bu adam hakkında, sizin iftira ettiğiniz adam hakkında Safa'nın evinin muattal hakkında da hayırdan başka şey bilmem diyor. Benim eşlerimin yanına bu adam ancak benimle beraber girmiştir diyor. Bütün bu ifadeleri Ayşe Validemiz hakkındaki kanaatının hep olumlu oldu Onun hakkında bir şüpheye düşmediği. Evet. Bununla Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor sabrı, sebatı, ondan sonra rıfkı yani yumuşaklığı kemale eriyor. Rabbisi hakkındaki zanlı, ona güveni ondan sonra vesaire bu gibi hususlarda sabrı sebatı hususundaki makamı iyice tam yerine oturuyor kemale eriyor. Ve nihayetinde ayet geldiğinde de gözü aydın oluyor. Kalbi sorurulanıyor. Yani sevinçten bir hale oluyor. Evet Allah azze ve celle bu ayetleri bir ay geçtikten sonra bu şekilde indirmesi bütün bu saydığımız hikmetler daha bilmediğimiz İbni Kayyum Rahmetullah Aleyh'in de belki sıralamadığı gözünden kaçan birçok hikmetlerden dolayı geçmiyor. Yani bir şey uzuyorsa bir şey bizden yana uzuyorsa bilin ki bir imtihan oluyor. Sabretmemiz Allahu Allah-u Teala'dan ferş, ferş, e, açılma sıkıntılardan kurtulma gelene kadar amansız bir şekilde sabretmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle bu konularda bize sabır versin. Ama istişare çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İstişare etti bak. Vahiy gelene kadar istişare ediyor. İstişare etmek, bilenlere danışmak, ona göre hareket etmek gerekiyor. Dikine dikine kafamıza göre hareket edersek hata ederiz. Mutlaka konuşmak, yani istişare etmek, Allah-u Teala'ya münacat etmek, ona ondan yardım istemek gerekiyor. Özellikle de önemli vakti. Bu hangi işimizde olursa olsun. İşimizde, aşımızda, eşimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda ne konuda olursa olsun. Böyle hareket etmek gerekiyor. Allah bize bu usta yardım Amin. Evet. Evet. Altıncı konu, altıncı konu kardeşlerim, had cezasının, e, had, Hac cezasinin iftira eden kimselere kalsi uygulanması. O zaman bir devlet vardı, uygulanıyordu. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil ama biz bu haç cezalarının olduğunu, bunun hak olduğunu bilmemiz ve itikad etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle yine o Nur suresinin ayetlerinde dedi ki وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَاتُ شُهَدَاءً فَا اجْدِدُونَ ثَمَانِينَ جَلْدَا namuslu kadınlara zina iftirası atan kimseler sonra da şahit getirmeyenler 4 tane şahit getirmeyenler fecriduhun temanine celde onlara seksen denek vurun seksen kırbač vurun vela tekbelü lahum şehadeten ebeda onların şahitliklerini da bir daha kabul etmeyin diyor asla ve ulaikumul Allahu akbar Şu cezaya bak. Yani bu konuştuğumuz şey basit değil. Bir Müslümanın ırza hakkında. Allah, hatta Allah Azze ve Celle geçen haftalarda söyledim size. Ayette ne diyor? Bunu küçük bir şey, önemsiz bir şey e, zannederler. Ve hu endellahi azim. Bu Allah katında çok büyük bir şeydir diyor. Yani siz konuşuyorsunuz önemsiz yani size göre önemsiz ama Allah'ın katında çok değerli bir şeysen Müslüman hakkında konuşuyor İrza hakkında konuşuyorsun. Subhanallah. Evet. Onun için bunların şehadetleri asla kabul edilmez diyor. Tabi sonraki gelen ayet-i kerimelerde tövbe eden, durumunu düzelten müstesnadır. Yani bu durumda zina e, iftirasında bulunup da tövbe eder, durumunu da ıslah ederse onun şehadeti kabul edilir. O ayrı bir mesele. Ama bunların cezası ne? İşte bu. 80 değnek yiyecekler. Hac cezasıdır bu. Hac cezası o zaman özellikle Müslümanlardan, iman edenlerden müstah, hasan ve hamleye uygulanıyor bu. Bakın delili nerede? Hasan bir senetle geliyor. Ee, beyhakide rivayet ediliyor hadis kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselama bu İfk hadisesiyle ilgili kısa telavet e, Aleyhissalatü vesselam telavet ettiği vakit benim diyor, Ayşe Validemiz rivayet ediyor, benim özrüm ayetle indi ee, ve aleyhissalatü vesselam iki adamın yani mistahle hassan ve bir kadının e, Aişe'ye iftira eden yani onun hakkında zina e, suçlamasıyla gelen bu üç kişiye had cezasının verilmesini emretti diyor. Onlara e, ceza verildi. Had cezası ulandi. Onlar kim? Abdullah ibn Übey Mıstah, Ebn-i Ütasah, Hassan ebn Tabit. Hassan ebn Sabit, Aleyhisselatü Vesselam'ın şairlerinden birisi. Çok değerli bir sah sahabi. Ve Hanne binti Cahş. Zeneb binti Cahş'in kardeşi. Hepsi de değerli sahabeler. Bir tek kim? Abdullah ibn Übey, hariç. Evet. Müslümanlardan bu üç kişiye. Had cezası, had cezası uygulanıyor. 80 değnek vuruluyor. O dönemde Allah'ın bu emri yerine getiriliyor. Ama Abdullah İbni Übey nifakın başı olan bu adama ceza uygulanmıyor Neden? İbni Kayy, yine Zadul Maad adlı eserinde diyor ki <gülüyor> Vahiy Ayşe validemizin beraatını getirdiğimde aleyhissalatü ve selam bu olayın bir ifk olduğunu yani iftira olduğunu açıklıyor. Ve insanlara bu olaya karışanlara 80 değnek vuruluyor diyor. Ama <gülüyor> habis, pis, pis olan Abdullah İbni Übey'e ne yapılmıyor? Hac cezası verilmiyor. Münafıkların başına. Bundaki murat neydi? Denildi ki diyor yani alimlerden bahisle Bu adam, bu had cezasına ehil değildi. Çünkü had cezası, bir hafifletmedir. Bir kefarettir. Bir temizliktir. subhanallah Allah Azze ve Celle bir şeye had cezası koyduysa, bir insan ona kanaat ederek, boyun bükerek, e, emre itaat ederek o cezayı görürse, o onun için bir temizlik. Ahirette onun cezatını görmeyecektir. Yani. La ilahe illallah. Yani had cezası alan bir kimse, Tövbe edip had cezası alan bir kimse ahirette onun cezasını almayacak bir daha. Bu adam buna ehil değildi diyor. Denilmiş. Ve aynı zamanda ahirette bu adam için zaten Allah azze ve celle büyük bir azap olduğunu vaat etti. Dolayısıyla nasıl olacak da diyor nasıl olacak da buna had cezası verilecek. Bir başka ifadeyle Bu adam e, böyle birtakım sözleri dinliyordu, ile ilgili, Ayşe hakkında konuşulan sözleri. Eviriyordu, çeviriyordu, belli bir şekle e, kalıba sokuyordu diyor, ondan sonra e, kendisine bir şekilde nispet ettirmiyordu. Aslında kendisi ortaya atıyor ama evirmesiyle, çevirmesiyle, kıvırmasıyla daha doğrusu ondan bilinmiyordu sözler. Dolayısıyla kaynak onda olmadığı için ona cezası uygulanmadı denilmiş. Ee, bir başka ifadeyle ikrar etmesi gerekiyordu diyorlar. O da ikrar etmemiştir. Yani ben böyle bir iftira attım diye kabul etmiyor. Onun için e, açık bir beyine de delil olmadığı için ona had cezası uygulanamamıştır diyorlar. Diğer sahabeler e, de olduğu gibi. onlar Onlara uygulanıyor. Onlar kabul ediyorlar. Evet. Başka bir ifadeyle Ee, hac cezasının uygulanması insani bir haktır. Yani kendisine yani bu husustaki hac cezası tabi ki iftira hususunda. Kendisine iftira edilen kimse hac cezasının uygulanmasını talep ederse ona uygulanır denilmiş. Veyahut tabi başka ifadeyle büyük bir maslahattan dolayı hac cezası uygulanırsa daha büyük bir mefsedet zarar ortaya çıkacağı için bir maslahattan dolayı terk edilmiş denilmiş. Ve daha birçok ifadeler var bu hususta. Sonuç olarak, yani bunların özet olarak, Abdullah İbni Übey münafıkların başı olan bu adam, hac cezasını hak eden bir adam değil. Bak, hac cezasını ehil bir adam. Yani onu bile hak etmek önemli bir şey yani. Çünkü onunla temizleniyorsun. Allahu Akbar. Onunla insan temizleniyor, buna ehil değildi diyor. O Allah'a ve Resulüne hartta en fazla ileriye gidenlerden, aşırıya gidenler, Allah'a ve Resulüne har basmadan. Allahu Teala onu büyük bir azapla tehdit etti. Hani ayet-i kerimede öyle geliyor ya. Onun için diyor büyük bir azap vardır. Çok büyük bir azap vardır derken Allahu Teala işte burada Abdullah ibn Übey'i kastediyor. Kast onun için büyük bir azap vardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kıyamete kadar bu ayet kerimede, Nur suresinin bu ayet kerimesinde bu adamı yermiştir, zemmetmiştir. Onun için onun e, had cezası uygulanarak temizlenmesine gerek yok diyor ya yani. Buna ehil değil. Onun için ona had cezası uygulanmıyor, 80 değnek vurulmuyor ama Müslümanlara, iman edenlere vuruluyor. Onlar da ne oluyorlar? Temize çıkıyorlar. Evet. Değerli kardeşlerim 7.si ve sonuncusu. Alacağımız derslerden 7.si. Hanih Senaatü vesselam iştere hakkında yani sefere çıkarken Kuran çekiyordu. Bu Kur'an'ın meşru olması savaşlara çıkarken ve bir takım şeylerde yani iştirak ederken bazı şeyler ortaklaşa yapılan şeylerde Kur'an'ın Ee, özellikle kadınlar arasında kura çekiminin caiz olması buna işaret ediyor. Bu hususta da e, hadis, delil daha önce de zikretmiştik, tekrar edecek olursak Buhare'de gelen hadiste Ayşe validemiz bizatihi kendisi diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam sefer çıkmaz istediği zaman eşleri arasında kura çekerdi. Ve bu seferde de Kura benim hakkıma çıktı diyor. Ve Ayşe validemiz o seferi çıkıyor. Hangi sefer? Beni mustalık, mustalık oğulları seferi. O seferden dönüşte zaten e, Ayşe validemiz işte gerdanlığını kaybettiği için orada hareket ettiği halde kendisi sonradan yerine geliyor. E, bakıyor ki orada gitmiş ondan sonra. Beni gelir alınlar düşüncesiyle yerinde sabit kalıyor. Ama ordu çekip gidiyor Medine'ye. Arkadan da Saffan ibn Muattal, ordunun arkasından gelen adam da bunu hiç yüzüne bile bakmadan, konuşmadan onu devesine bindiriyor ve Medine'ye götürüyor Ayşe Validemiz. Bunun üzerine işte Ayşe Validemiz'e iftira ediyor münafıkların başı. Bu olan. bu seferde diyor benim sehmime çıkmıştı. Bak her şey bir hikmet. Allahu Teala her şeyi bir düzene koymuş. O düzende gidiyor. Önemli olan bizim burada Allah Azze ve Celle'nin e, bizi dünyada var etmesi, yaratması, buralarda yaşatması, bunun kıymetini, değerini bilip Allah'a hamd etmek, kulluk etmeye çalışmak, sebeplere yapışmak yoksa hep bir imtihandan geçiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başına geliyor ya en büyük imtihan. Hani daha önce de dedim ya size eşi hakkında konuşuyorlar. Eşe hakkında zina etti diyorlar ya. Sübhanallah. Hem de herkese yahiru bu. Düşünsenize böyle bir hadiseyi. Ne yapıyor bunda? Allah'a bağlılıkla bundan çıkıyor. Bizim alacağımız bu. Allah Azze ve Celle'ye bağlılık, sebeplere yapışmak, istiğfar etmek ve ehlimiz hakkında, çocuklarımız hakkında, akrabalarımız hakkında adil olmak gerekiyor. Bu Kura, Kura, Bir e, Ali Sina'nın yaptığı adil uygulamalardan birisidir. Veza ve, ve lev kana da qurba. Konuştuğunuz zaman akrabalarınız en yakın kimseler dahi olsa adil olun diyor. Adil, adaletli davran. Hani her hak sahibinin hakkını ver. Allah azze ve celle bize öyle yapmayı, öyle davranmayı nasip etsin. Ama biz genelde hep yakınlarımıza, en yakın kimselere zulm ediyoruz. Ondan sonra da başımıza gelmeden kalmıyor. E zulüm getiriyor birçok şeyi. Allah bizi zulümden korusun kardeşlerim. Adil olmayı nasip etsin. Ve aleyhissalatü vesselamın başına gelen, onun eşlerine başına, eşlerinin başına gelen hadiselerden ibret almayı, Allah'a yönelmeyi, hakkıyla ona kulluk etmeyi, ondan yardım dilemeyi, her şeyi, yani bütün... E, iyilikleri, Allah'tan beklemeyi, başa gelen bütün musibetler, sıkıntıları da sadece ve sadece Allah'ın gidereceğine inanarak ona yönelmeyi ama aynı zamanda da istişare edip ehil kimselerle konuyu çözümlemeyi bize nasip etsin, bu basireti versin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu bu gibi sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden korusun. Hâdâvallâhu âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâhü âlâ